Elbihimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi neahmeduhu ve nestağinehu ve nestağfiruhu ve ne'uzu billahi min şurure enfisina ve min seyyate amalina. Men yehdihillahu felamudzillelah ve men yudlil felahadiyelah ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şirikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama abad, fe inne estağal hadisi kitaballah ve khayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bir şeylerin muhtesatı ha ve külle muhtesetin bidâ ve külle bidâte zâlale ve külle zâlalletin fil nar. Bugün konu inşallah zatî sıfatlar ve fiili sıfatlar ile devam edecek. Alimler kitap ve sünnetteki delilleri inceleyerek sıfatları zatî ve fiili olarak iki ayırmışlardır. Bunlar arasında şu farklar vardır. Zatî sıfatlar Rabbimizin zatıyla kaim olan sıfatları demektir. Bunların kudret ya da irade ile bağlantısı bulunmamaktadır. Çünkü kudret ve irade ile bağlantılı olmamak zatî sıfatların kemalindendir. Mesela hayat sıfatını düşünelim. Allah Teala haydır. Yani diri, canlı. Allah dilerse haydır, dilemezse öldür demeyiz. Çünkü meşiyet, dileme, irade etme ile bağlantılı olmamak hayat sıfatının kemalindendir. Aksine hayat sıfatı Meşiyet sıfatının ön şartlarındandır. Yani hayat olmazsa dileme de olmaz. Kudret sıfatı da böyledir. Allah dilerse kudret sahibidir, dilemezse acizdir demeyiz. İşitme sıfatı da böyledir. Dilerse işitir, dilemezse sağırdır demeyiz. Aksine o her şeyi duyar, görür deriz. Fiili sıfatlara gelince bunlar kudret ve irade ile bağlantılı olan sıfatlardır. Mesela, Rabbimiz dilediğini affeder, dilediğine azap eder, dilediğinden razı olur, dilediğine gazap eder. Bunlar e, fiili sıfatlardır. O dilediğini yapandır. Yani fa'alun limayurid e, ayetindeki fa'al derken, fa'alun derken, fiili sıfatları limayurid derken de iradenin fiili sıfatlarla bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. Rabbimizin fiilleri irade ve meşiyet ile bağlantılıdır. Ancak zatî sıfatların meşiyet yani dileme ile ilgisi yoktur. Allah birdir. Vahittir. Bu vahdaniyet sıfatı Allah'ın zatıyla kaimdir. Allah doğurmamış, doğrulmamıştır. Bunlar da onun zatıyla kaimdir. Hristiyanlara Allah'ın Doğurduğuna, doğrulduğuna, asıldığına, üzerine tükürüldüğüne ve öldüğüne nasıl inanırsınız diye sorarız. Onlar İsa Mesih perşembe günü öldü, pazar dirildi demektedirler. Böylece kıyamet bayramını kutlamaktadırlar. Onlara göre Allah perşembe ölüp pazar dirilmeye kadirdir. Ölmek isterse ölecektir. Bu da büyük bir cehalettir. Çünkü hayat zatî bir sıfat olup, Fiili sıfat değildir. Allah dilerse ölür demek Allah'a noksanlık izafesidir. Çünkü buna inanırsak dünyanın Allah'a ihtiyacı olmadığını kabul etmek durumunda kalmaktayız. Perşembe ile pazar arasında dünya Allah'sız ne yaptı diye düşünmemiz gerekir. Bunu kabul edersek. Böylesi bir inançtan Allah'a sığınırız. Vahdaniyet, hayat, doğurmamak, doğrulmamak Allah'ın zati sıfatlarıdır. Bunların meşriyet ile bağlantısı olduğu düşünülemez. Çünkü ölüm noksanlıktır. Allah dilerse kendisini noksanlaştırabilir diyemeyiz. Yine Hristiyanlara Mesih'in Allah olduğunu nasıl söylersiniz? O Allah'a ibadet eden bir kul değil midir diye sorduğumuzda o böyle diliyor demektedirler. Yani kendisi böyle dilemiştir demektedirler. O kul olmayı mı istiyor? İlah olması yani uluhiyeti, zati sıfatıdır. Yani dilediğinde kul, dilediğinde ilah olmak diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir inançtan yine Rabbimize sığınırız. Hiçbir beşer aklı Allah'ın başkası tarafından yaratılan bir kula dönüşeceğini kabul edemez. Allah'ın ölmesi, kul olması ve yaratılması gibi eksiklik bildiren sıfatlara sahip olması mümkün değildir. Allah yücedir ve yüce sıfatlara sahiptir. Esmaül Hüsna'sı da vardır. Bu sebeple en yüce itikat Ehli İslam'ın inancıdır. Burada ilmi kelamın ortaya attığı bir sual vardır. Maalesef bazı kitaplarda ve bazı insanların dilinde Allah kendi benzerini yaratabilir mi diye bir soru görmekteyiz. Bize göre bu çok ciddi bir çelişkidir. Bu Hristiyanların Mesih hakkındaki sözleridir. Evlat babadan neşet eder. Ruhul Kudüs de babadan ortaya çıkar. Onlara göre Allah buna muhtedirdir. Bu inanç yanlıştır. Allah benzerini yaratmaya muhtedirdir sözleri kesinlikle doğru değildir. Çünkü onun benzeri olan şey yaratılmamış olmalıdır. O halde Allah yaratılmamış olması gereken bir şeyi yaratmaya muhtedirdir diyebilir miyiz? Ne kadar çelişkili ve batıl bir sualdır bu? Allah'ın vahtaniyeti ve yaratılmamış olması zatî sıfatlardandır. Bunların kudret ve meşiet ile bağlantısı bulunmamaktadır. Bilakis onun tam bir kudrete sahip olması kemalindendir. Evet. Ölmeye muhtedir midir? Demek işte bu soruyla aynıdır. Yani arasında bir fark yoktur. Hayat sıfatı kudret ve meşet ile bağlantılı değildir. Bilakis hayat zatî bir sıfattır. Allah'ın ölmeyeceğini düşünmek, uyumayacağını ve uykulamayacağını düşünmekle aynıdır. Yani onun ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Ayet-i Kürsi'de geçen sıfatıdır bu da. Allah'ın güzel isimlerine gelince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları sayan cennete girer. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Acaba bu hadis Allah'ın yalnızca 99 ismi bulunduğunu mu bildiriyor? Tabii ki Hayır. Hadis böyle bir anlam ifade etmemektedir. Aksine Allah'ın 99 ismini sayan, bunların gereğini yerine getiren, her birinin içeriğine göre taabüt eden, kolluk eden, bunlarla dua eden ve bunları ezberleyen kimse cennete girer demektir. Yoksa bu hadisten Allah'ın sadece 99 ismi olduğu çıkarılamaz. Çünkü Allah'ın bilmediğimiz isimleri de bulunmaktadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam borç sıkıntısı çeken bir kimseye şöyle dua etmesini öğretmiştir. Allah'ım ''Elbette senin kulunum. Kulunun ve kulunun kızının oğluyum. Yani erkek kulunun ve kadın kulunun oğluyum. Senin ellerindeyim. Hükmündür bende geçerli olan. Adaletindir bende geçerli olan hükmün. Sana kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, kullarından birine öğrettiğin, kendi ilmine tahsis ettiğin bütün isimlerinle yalvarıyorum.'' Kur'an-ı Azim'i kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün sonu ve sıkıntımın yok oluşu kıl. Bunu İbn-i Hibban ve Bezzar rivayet etmiştir. Elbani'de Sahih tergib isimli eserinde sahih olduğunu belirtir. Bu hadis Allah'ın kendi ilmine tahsis ettiği bazı isimlerin olabileceğinin delilidir. Rabbimizin bazı kullarına öğrettiği isimleri de vardır. Dolayısıyla bu hadis Allah'ın bu 99 ismini sayanın cennete gireceğini ifade etmektedir deriz. Bu isimler, 99 ismi kitap ve sünnette kayıtlıdır. Ancak bunlar kitap ve sünnette tek tek sayılmamıştır. Bunun sebebi insanların onları araştırıp bulmaları ve bu iki kaynakta yer alan her bir isimle dua etmelerdir. Şimdi Tirmizi'de, İbn-i iki tane rivayet var. Allah'ın isimlerinin tek tek sen ikisi de zayıftır. Tirmizi'deki rivayet hem zayıf hem müdreştir. i̇bn de ondan daha zayıf bir rivayettir. Yani 99 ismin bir arada sayıldığı bir rivayet e, söz konusu değil. E, bunun bir benzeri Cuma günüyle ilgili olan şu nebevi ihbarda vardır. Cuma günü öyle bir dua vakti vardır ki o vakitte yapılan dualar mutlaka kabul olur. Buhari ve Müslim rivayet eder bunu. Bu vaktin ikindinin son vakti olduğunu söylesek bile bundan kesin emin olamayız. Ancak ikindiden akşama kadar sürekli Allah'ı zikreden bu vaktin gereğini yerine getirmiş sayılabilir. Aynı şekilde Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gününde bulunduğunu bilmemiz de böyledir. Ama bu 10 gecenin hangisi Kadir Gecesi'dir? O geceyi mutlaka ihya etmek isteyen bunların hepsini ihya etmelidir. Allah'ın 99 ismini sayma konusu da böyledir. Bunlarla dua etmek ve ibadet etmek için kitap ve sünnette ayrı ayrı var olmuş bütün isimleri saymalıyız. Bazı eski ve muasır alimler Tirmiz'deki rivayetten, hareketle 99 isimde sıralamaya ve bunları bir araya getirmeye çalışmışlardır. Burada sadece alimlerin iştihadı söz konusudur. Bu ise varid olmuş bu isimlerin tespitine ve bunlarla Rabbimize dua etmeye çalışmaktayız biz. Eğer bunu yapabilirsek Allah'ın izniyle ona 99 ismiyle dua etmiş oluruz. Kitap ve sünnetteki bu isimlerin zınnında Allah'ın esma-i hüsnasını saymış kabul edilebiliriz. Kur'an'da Allah'a nispet edilen fiillerden isim türetebilir miyiz? Şeklinde bir soru vardı olursa Allah Azze ve Celle Allah'ın güzel isimleri vardır buyurmuştur. İster isim olarak tespit edilsin, nispet edilsin, ister fiillerden türetilsin, isimlerin güzel olması gerekir. Mesela Vaka 64. ayetinde haber veriniz onu sizler mi bitiriyorsunuz yoksa bitirenler biz miyiz ayetinde ezzariun bitiren kelimesi isim şeklinde Allah'a nispet edilmiştir. Acaba zari Allah'ın güzel isimlerinden biridir diyebilir miyiz? Allah'ın isimleri güzel olmak durumdadır. Bu ismi yani zari ismini bu bağlamda düşünürsek kemale delalet edebilir. Ancak ismi bağlamından koparmamak gerekir. Yani Bağlamı göz önüne almadan söz konusu ismi Allah'a izafe edemeyiz. Allah üçün dördüncüsüdür, beşin altıncısıdır demek de doğru değildir. Çünkü bu isimler bir anlamda da noksanlık ifade etmektedir. Yine Ali İmran 54. ayetinde Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür. Yine Bakara 15. ayetinde Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarını da onlara mühlet verir. Böylece onlar bir müddet başboş dolaşırlar. Nisa 142. ayetinde Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar. Ayetlerine dayanarak Allah tuzak kurandır, makirdir, aldatandır, hadi. Veya müstehzidir, Alay edendir de denilemez. Makir yani tuzak kuran hadi hadi yani e he ile değil de hidayet eden anlamında he ile değil de hadi e ha dal ve ayn harflerinden aldatan anlamında ve müstehzi yani alay eden kelimeleri Lugatte noksanlık ve zem ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Halbuki Allah'ın isimleri güzeldir. O halde Allah'a uygun, onun kemal sıfatlarına sahip olduğunu ortaya koyan isimler türetilmelidir. Bu itibarla Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah münafıklarla alay edendir. Münafıklar Allah'ı aldatmaktadır. Halbuki Allah onları aldatmaktadır diyebiliriz. Yani bir bağlam içerisinde bunu kullanabiliriz Allah Azze ve kullandığı gibi ghadiuhum Allah onları aldatmaktadır ifadesi esasen bir isimdir. Ancak buna dayanarak Allah aldatandır diyemeyiz. Bilakis bunu bağlamı içerisinde değerlendiririz. Bağlam içinde ya da dışında değerlendirilebilecek mutlak isimlere gelince bunlar mutlak kemale delalet ederler. Mesela Ali, yüce, azim, halim, aliin, semi ve basir isimleri böyledir. Bunlar ister isim kalıbında varid olsun, ister müştak olsun, türemiş kelime olsun, kemale delalet ederler. Allah en yüce olan ve en bilgili olandır. Alimlerin bir kısmı ise isim türetilmesine karşı çıkmışlardır. Allahu Alem en doğrusu da budur. Allah Azze ve Celle kendisi hakkında hangi isimleri kullanmışsa kitabında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde onları e, kullanmak gerekir. En selametlisi budur, sebefin tavrına uygun olan da budur. Onlara göre Allah'ın isimlerinin isim kalıbında var dolması şarttır. Alimlerden, selef alimlerinin bir kısmı da mana doğru olduğu zaman, yani anlamı doğru olduğu, noksanlığa işaret etmediği ve kemale delalet ettiği sürece isim türetilmesini caiz görmüşlerdir. Mesela mun'im, nimet veren ismini ele alalım. Bu isim kalıbında var dolmamıştır. Ancak kemale delaleti vardır. Allah Teala gerçekten nimet verendir. Bu konuda bir noksanlık da yoktur. Selef halipleri, esma ve sıfatları belirleme konusundaki tavruna baktığımızda onların Kur'an'dan isim türetilmesini kabul ettiklerini görürüz. Bir kısmı alimler böyle. i̇bn Hacer Tirmizi'nin rivayetinde var olan isimlerin tayininin zayıf ve müdreç olduğunu beyan etmiştir. Allah'ın isimlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen bir hadiste varit Olmadığı anlaşılmıştır. Alimlerden bir grup, Kur'an'dan bir takım isimleri sayıyla sınırlama olmaksızın türetmeye çalışmışlardır. Ebu Osman Es-Sabuni'nin Kitabul ül adlı eserinde Muhammed bin Yahya Ezzühli'ye ulaşan sahih bir senetle onun Kur'an'dan isim türettiği aktarılmıştır. Ebu Cafer bin Muhammed bin Es-Sadıq'a esma Hüsna sorulduğu zaman şöyle demiştir. Bunlar Kur'an'da vardır. Fevaidu tamam adlı eserde ise Süfyan bin Uyeyne'nin Kur'an'dan Esma-i Hüsna'nın çıkarılmasını vaat ettiğini ama bunu ihmal ettiğini bunun üzerine Ebu Zeyd'in bunu yapıp Süfyan'a arz edildiğini onun da bunlara dört kez bakıp bunları onayladığını görmekteyiz. Cafer ve Ebu Zeyd şöyle demişlerdir. Fatiha suresinde beş adet isim vardır. Allah, Rab, Rahman, Rahim, Malik, Bakara'da Muhit, Kadir, Alim, Hakim, Hakim, Ali, Azim, Tevvap, Basir, Veli, Vasi, Kafi, Rauf, Bedi, Şakir, Vahid, Semi, Kabid, Basit, Hay, Kayyum, Gani, Hamid, Gaffur, Halim isimleri vardır. Cafer şunları da ilave etmiştir diyor. İşte ilah garib, Mucip, aziz, nasir gibi eee Diğer surelerde geçen isimleri de bu şekilde, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen şekilde sayıyorlar. Biz bunlara taraftar değiliz. Yani türetilmesi şeklinde isim çıkarılmasına taraftar değiliz. Mesela Settar ismi Allah'a nispet edilen isimlerden birisidir. Settar diye bir isim Kur'an ve sünnette geçmez. Sünnette sadece şu var. Hadiste Sittir kelimesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah hay ve Sittir'dir. Yani haya ve ayıpları örtmeyi sever. Örtücüdür. Settar kelimesi de Sittir kelimesinin başka bir kalbi olduğundan bazı alimler demişler ki işte ya Settar ya Rabb diye e, dua edilebilir. Fakat e, bu işte en doğrusu, en güzeli Yasittir Ya Rab diye dua etmektir. Yani Kur'an ve sünnette geçmeyen isimleri Allah'a izafe etmemek gerekir. Allah'a Allah'ın isim ve sıfatlarıyla kulluk etmeye gelince tatil, tahrif, teklif ve temsil şeklindeki fasit itikatların reddi Esma ve sıfatlarla yapılacak ibadet konusunda metodun ne olması gerektiğini açıklama amacı gütmekte olup neticeyi vermeye matuf değildir. Birisinin elinde bir arsa olsa, oradaki ve pislikleri temizlese, orada otursa ama ev kurmasa, biliyoruz ki sıcak havada bunalır, soğuk havada donar. Bu yüzden kendisini koruyacak bir ev yapmak durumundadır. Aynı şekilde fazit itikatlardan kalbimizi temizledikten sonra, Kalbimizde doğru bir iman inşa etmek durumundayız. Bu da esma ve sıfatlarla Allah'a ibadet ve Rabbimize onlarla dua etmekte olur. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Araf suresinin 18. ayetinde. Allah şöyle buyurdu. Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kimi sana uyarsa iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım. Şeytana hitap et. Bizler... Dalaletteki fırkalardan yani sapıklık fırkalarından ancak halen varlıkları sebebiyle bahsettik. Mevcut olduklarından dolayı bahsettik. Bu fırkaların İslam'a en zararlı gruplar olduğunu beyan ettik. İslam tarihi boyunca dinimiz en büyük zararı bunlardan görmüştür. Onlar var olduğu müddetçe onlara karşı insanları uyarmamız gerekir. Asıl olan ancak zaruret kadar bu meseleden bahsetmek ve daha fazla bilgi aktarmamaktır. Bunlardan daha önemli ve büyük mevzulara girmememiz gerekir. O da kalbimizde imanın inşa edilmesidir. Sadece ehlibidatı bidatı reddetmek yetmez. Bilakis bizim Allah'a ibadetimiz de gerekmektedir. Allah'a esma ve sıfatlarıyla ibadet etmek tevhidin hakikatidir. Bu da kalbin Allah'ın isim ve sıfatlarının manalarını düşünmek suretiyle en yüce bilgilerle dolmasıdır. Kalbin bunlarla etkilenmesi ve dua etmesidir. Mesela azim, kebir, müteal, mecid, celil isimleri kalbi Allah'ın yüceliğinin düşüncesiyle doldurur. Bir, kerim, vedud isimleri kalbe Allah'a sevgi, şevk, hamd ve şükür duygusu verir. Aziz, şedidül ikab, cebbar, kadir kalbe tevazu, Allah korkusu, haddini bilme duygusu verir. Alim, Khabir, Semi, Basir, Şehit, Rakib, Hasib isimleri davranışlarımızı Rabbimizin gözetlediğini bildirir. Kulun Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesini sağlar. Kul onu görmese de Allah onu görmektedir. Gani, Gafur, Tevvab, Mücip, Latif isimleri Allah'ın fazlına muhtaç olduğumuzu, rahmetini arzu etmemiz gerektiğini ve nimetini dilememizi hissettirir i̇bnül Kayyım, Allah rahmet eylesin Tariqu'l-Hicreteyn adlı eserinde şöyle diyor. Bil ki senin de evvelin, ahirin, zahirin ve batının var. Aslında her şeyin evveli, ahiri, zahiri ve zahiri ve batını bulunmaktadır. Hatta bir fikir zaman dilimi, nefis ve daha küçük şeyler bile bunlara sahiptir. Ancak Allah'ın evveliyeti başkalarınınkinden öndedir. Onun ahiriyeti başkalarınınkinden sonra da sabittir. Evveliyeti onun her şeyden önce var olmasıdır. Ahiriyeti ise başkalarının yokluğundan sonra da var olmasıdır. Zahiriyeti her şeyin üstünde ve yüce olmasıdır. Zahir olmak yüceliği gerektirmektedir. Bir şeyin zahiri onun batınını saran ve üstünde bulunan kısmıdır. Allah'ın batın oluşu her şeyin iç yüzüne vakıf olmasıdır. Hatta Allah o varlığa kendisinden daha yakın haldedir. Bu sevenin sevdiğine yakınlığından farklı bir yakınlıktır. Bu başka, diğeri başkadır. Bu dört isim ihata ile ilgilidir. Burada zamansal ve mekansal ihata şeklinde iki ihatadan bahsedebiliriz. Yani ihata kuşatmak demek. Evveliyet ve ahriyet öncelik ve sonralık ihatasını ifade eder. Ondan önce ve ondan sonra hiçbir şey yoktur. O bütün önde olanları ve sonda olanları kapsamıştır. Zahiriyet ve batiniyet ise zahir ve batın ihatasını ifade eder. Zahir olan her şeyin üstünde Rabbimiz vardır. Batın olan her şeyin içinde de Rabbimiz vardır. Önde olan her şeyden önce Rabbimiz vardır. Ahir olan her şeyin ardında Rabbimiz vardır. Evvel önceliği, ahir bakiliği, zahir yüceliği ve azameti, batın, yakınlığı ve içindeliği ifade eder. O evveliyetiyle her şeyden önce vardır. Akhiriyetiyle her şeyden sonra da var olacaktır. Zahiriyle her şeyden yücedir. Batınıyla her şeye yakındır. Ne sema ona gizlidir ne de yer. Hiçbir şeyin zahiri batınını Allah'a örtemez. Bilakis her batın ona zahirdir. Gayb ona gizli değildir. Uzak ona yakındır. Sır ona açıktır. Bu dört isim tevhidin rükünlerini içermektedir. O ahiriyetiyle birlikte evvel, evveletiyle birlikte ahirdir. Zahirliğiyle birlikte batın, Batınlığıyla birlikte zahirdir. O her zaman evvel, ahir, zahir ve batındır. Bu isimlerle Allah'a ibadet iki mertebede değerlendirilir. İlk mertebe Allah'ın her şeyden önce ve her şeyden sonra var olduğuna inanmaktır. Onun her şeyden yüce, üstün, her şeye yakın ve her şeyin içine vakıf olduğunu bilmektir. Mahlukat içini diğer mahlukattan saklayabilir. Halbuki mahlukata en yakın varlık Allah Teala'dır. Dolayısıyla ondan hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Taatbüdün ikinci mertebesi ise her ismin gereğiyle amel etmektir. Allah'ın her şeyden önce olduğunu bilip fazlına, ihsanına sığınıp sadece ona yalvarıp başkalarına bağlanmamaktır. Yalnızca ona tevekkül etmektir. Sen hiçbir şey değilken sana İslam ve iman nimetini vermesi için Allah'a aracılık yapan kimdir? Seni asabul yemin'den kılan kimdir? Senin Müslümanların abidlerinden eyleyen kimdir? Senin kullara ibadet etmeni engelleyen kimdir? Benzeri ve denge olan varlıklara kölelik yapmaktan seni azat eden kimdir? O halde kalbini yalnızca Allah'a çevirmelisin. Putlara secde etmekten, seni kurtarana karşı boynunu bükmelisin. Ta ezelde seni doğruya ileten Rabbine şükretmelisin. Senin hiçbir dahlin olmadığı halde, İlk defa Allah tarafından sana bahşedilen nimetlerin tamamlanmasını yalnızca ondan istemelisin. Küçük şeylere yapışıp kalmamalısın. Yüce şeyleri talep etmelisin. Bil ki bunlara ancak Allah'a itaat yoluyla erişebilirsin. Allah katında olan nimetlere sadece kendisine itaat yoluyla ulaşılabileceğine hükmetmiştir. Kim Allah'ın iradesine uygun hareket ederse Allah da onun istediklerinden daha fazlasını ona bahşeder. Kim ona yönelirse Allah da onu hemen karşılar. Kim Allah'a dayanırsa Allah her güçlüğü aşmasını sağlar. Kim Allah için bir şey terk ederse Allah da daha fazlasını, daha hayırlısını ona bahşeder. Kim dini bir istekte bulunursa Allah da dilediğini ihsan eder. Yalnızca Allah'ı sev. Senin hiçbir etkin olmadan sana ihsanda bulunana yakınlaş. Seni esbaba, sebeplere yönlendiren odur. Senin için bunları hazırlayan, manileri, engelleri kaldıran ondan başkası değildir. Arzu ettiğin şeye seni ulaştıran da odur. Sadece ona tevekkül et ve yalnızca ona ibadet et. Onun rızasını kazanmaya çalış. Onun rızasını kalbinin sürekli etrafında döndüğü, rükünlerini selamladığı, mültezeminde durduğu kaben kıl. Eğer Rabbim kalbinin bu halini görürse bahşedeceği nimetleri ve üzerinden kaldıracağı yükleri bir düş. Allah'ın verdiğine mani olacak, aldığını verecek kimse yoktur. Hiçbir iktidar sahibi fayda veremez. Güç ancak sendendir. Allah'ım sana hamd ediyor ve seni noksan sıfatlardan tenzih ediyorum. Allah'ın ahir ismiyle de ona ibadet et. Onu nihai amacın kıl. Ondan başka isteğin olmaz. Nasıl bütün sonlar onda bitiyorsa ve her sonun ardında varsa kendi sonunu da Rabbinde kıl. Çünkü nihai varış onadır. Bütün sebepler ve gayeler onda bitmektedir. Bu noktaya ve zahir ismiyle ibadete daha önce e, zahir ismiyle bu hani esma Hüsna ile Allah'a e, ibadet konusuna e, bahsedilmişti. İbn-i e, bütün bu sözlerinden sonra şunları da diyor. Eğer kul Rabbinin mutlak üstünlüğünü yani zahir e, isminin gereği ''Onun mutlak üstünlüğünü kabul eder ve onun üstünde hiçbir şeyin olmadığına inanırsa kullarına hakim olduğunu, gökten yeryüzünü idare ettiğini ve sonra göğe yükseldiğini bilirse, ''Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Güzel ve temiz sözler ona yükselir. Ameli salih, güzel ve makbul işi de Allah'a yükseltir.'' Kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azap vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur. Yani Fatır suresinin 10. ayeti. Kalbinin ulaşacağı bir amacı, ibadet edeceği bir Rabbi, yöneleceği bir ilahı olmuş olur. Halbuki böyle inanmasa, sanki Rabbi nerede bilmez olur. Yöneleceği bir ilahı yokmuş gibi hisseder. Tıpkı Allah her yerde diyenlerin durumu gibi. Bu kimse ibadet ettiğinde, kendisine dayanacağı ve yöneleceği bir ilah arar. Halbuki arşın üzerinde yokluk olduğuna inanmaktadır. Alemin üzerinde ibadet edilen, namaz kılınan ve secdeye varılan bir ilah olmadığını düşünmektedir. Arşın üzerinde güzel ve temiz sözlerle salih amellerin kendisine yükseldiği bir varlığın olmadığı inancındadır. Kalbi varlık aleminin tamamında gezer ve sonunda ittihat düşüncesine varır. Yani kulun Rabbi ile birleşmesi. İşte Allah'ın her yerde olduğunu söyleyenlerin varacağı noktada budur. Böyle hak olan Rabbinin dışında bir ilah edinir bu şekilde. Bir de hakikatin kendisine ulaştığını zanneder. Kendisi gibi sonradan yaratılmış bir varlığı fikrindeki hayali bir ilah ve mabut edilmiş olur. Allah Teala dışında ilahı olur artık. Halbuki peygamberlerin tarif ettikleri Allah bunlardan tamamen farklıdır.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 Mahlukları ilkin o yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki iman edip makbul ve güzel işler yapanları adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kafirleri ise dini inkar ettikleri için içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır. Yunus suresi 3-4. ayetler. Allah o hak mabuttur ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri Altı günde yaratmış sonra da arşa, arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. Sizin ondan başka ne haminiz ne şefaatçiniz vardır. Hala gereğince düşünmez misiniz? Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde ona yükselir. İşte kaybı ve şehadeti görünmeyen ve görünen alemleri bilen mutlak galibe ve kudret mutlak rahmet sahibi odur. Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı. Sonra onun neslini önemsiz bir suyun özünden, meniden üretti. Sonra ona en uygun şekli verdi. Ona ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz. Secde Suresi 4-9. ila Ayetler Batın ismiyle ibadete gelince Allah'ın alemleri ihatasını, uzağa yakınlığını, Gizlilerin ona açık oluşunu, sırların ona malum oluşunu ve onunla bunlar arasında hiçbir şeyin olmayışını gözleyebiliyorsan buna göre davranışlarını kontrol etmelisin. Sırları bildiğini düşün ve sırlarını temizle. Kaybı bildiğini düşün ve kayıplarını ıslah et. Batına vakıf olduğunu düşün ve ona göre davran. Evet, Tarıkül Hicreteyn isimli eserinde e, buraya kadar olan, Bölüm İbni Kayyım'a ait. Yine İbni Kayyım şöyle der. Allah'ın kullarına yüceliğinin, üstünlüğünün izlerine, arş üzerindeki istivasına aynen Allah'ı en iyi bilip tanıyan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haberlerde olduğu gibi şahit olan, kalbi yalvararak ve sanki bir kralın emrine boyun büken bir köle gibi ellerine teslim olarak, kendisine yükselmek suretiyle bu sıfatın gereğince Allah'a ibadet eden, sözlerinin ve fiillerinin kendisine yükselip arz edildiğini bilen, kendisine utandıracak şeylerin ona arz edilmesinden haya duyan, Allah'ın alemlerin idaresi için kendisinden başkasının yapamayacağı tasarruflarına öldürme, diriltme, atama, azletme, düşürme, yükseltme, verme, alma, belayı defetme, bela verme, devletlerin yıkılıp kuruluşu, insanların zenginleşip fakirleşmesi gibi her dem şahit olan, onun emirlerinin dilediği gibi olduğunun farkında olan, secde 5. ayetinde gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir, sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde ona yükselir. Ayetinde olduğu gibi, bunlara bilgi ve kulluk itibariyle hakkını verebilirse, artık her şeyden müstahani olur. Aynı şekilde ne yerde ne göklerde, ne denizlerin derinliklerinde, ne dağların altında hiçbir şeyin kendisine meçhul kalmadığı, bilakis her şeyi tafsilatıyla bilen, İlmin, Allah'ın ilminin izlerine şahit olan ve bunun gereğince aklını, düşüncesini, iradesini, bütün hallerini, davranışlarını kontrol altında tutan kişi, açık gizli bütün hareketlerinin, düşüncelerinin ve hallerinin Allah için açık, zahir ve bilinir olduğunun farkına varır. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Aynı şekilde kulun kalbi çeşitliliğine, gizliliğine ve açıklığına rağmen, Allah'ın bütün sesleri işittiğini hissederse, sessiz konuşmakla açıktan konuşmanın onun için hiçbir farkı olmadığını bilirse, sesli konuşmanın Allah'ı gizli konuşulan şeylere muttali olmaktan alıkoymadığını anlarsa, bir şey duymanın ondan başka şeyleri duymasına engel olmadığına inanırsa, seslerin çokluluğu, farklılığı ve aynı anda olmasının Allah'ı yanıltmayacağını, bilakis bütün seslerin ona tek bir ses gibi geldiğini bilirse, Davranışlarını buna göre düzeltmek durumunda kalır. Bütün mahlukatın yaratılması ve onların tekrar diriltilmesi Allah için tek bir kişiyi yaratmak gibidir. Allah'ın kapkaranlık bir ortamda simsiyah bir taşın üstündeki karıncanın dahi ayak izlerini gördüğünü bilirse, gördüğü bilinirse yine onun küçücük zerrelerin beynini, damarlarını, etlerini, hareketlerini, sivrisineğin kanatlarını gece karanlığında uzatışını gördüğüne inanılırsa, hareketler ıslah edilerek bu kulluğun hakkı verilirse, bütün davranışların Rabbimiz tarafından görüldüğü anlaşılırsa, hiçbir şeyin Allah'a gizli kalmadığı bilinirse, Allah'a esmasıyla ibadet edilmiş olur. Allah'ın fiili sıfatları kendinde toplayan kayyumluğunun izlerinin takibi de böyledir. O her şeyin ve her nefsin üzerinde kaimdir. O kendi nefsiyle kaim ve başkalar için mukimdir. Kullarının yönetişi, terbiyesi, hakimiyeti, iyilik yapanı ödüllendirişi, kötülük yapanın cezalandırılışıyla onlar üzerinde kaimdir. O kayyumluğu sebebiyle uyumaz ve uyuması gerekmez. Adaleti azaltıp çoğaltabilir. Gece ve gündüz amelleri birbiri ardına ona yükselir. Ne uyuklar ne uyur. Ne gaflete düşer ne unutur. Bu ariflerin görüşüdür. Yani Allah'ın rububiyetinin görüntüsüdür. Bunun üzerinde peygamberlerin ve onlara tabi olan haniflerin görüşü olan Allah'ın ilahlığının görüntüsü bulunmaktadır. Bu da ondan başka ilahın olmamasıdır. Ondan başkasının ilahlığı batıl ve imkansızdır. Ondan başkasının Rab oluşu da böyledir. Ondan başka hiç kimse ilah edinilmeye, ibadet edilmeye, namaz kılmaya... Secde edilmeye müstehak değildir. İsimlerinin, sıfatlarının ve fiillerinin kemali karşısında duyulan acizlik yanında ona sonsuz sevgi hissedilir. O hakikatte kendisine itaat edilen yegane varlıktır. Tek ilah O'dur. Onun dışındakilere kulluk batıldır, boştur ve sapıklıktır. Onun dışındakilere sevgi duymak azaptır. Onun dışındakilerin zenginliği aslında fakirliktir. Onun dışındakilerin izzeti hakikatte zillet ve küçüklüktür. Onun dışındakilerin çoğu temelde azlıktır. Kulların nasıl ondan başka Rabbi yoksa ilahı da yoktur. Bütün istek ve talepler ona arz edilir. Ondan başka ilahın olması imkansızdır. Hakikatte ilah, ganidir, samettir, esma ve sıfatlarıyla mükemmeldir. Herkes ona muhtaçtır ve o hiç kimseye muhtaç değildir. Her şeyin varlığı ona bağlıdır ve onun varlığı hiçbir şeye bağlı değildir. Varlık aleminde iki ilahın olması imkansızdır. Eğer iki ilah olsaydı nizam bozulur ve darmadağın olurdu. Varlık alemini aynı yetkiyle yöneten iki ilah olamaz. Her ikisinin de aynı anda müstakil yetkiye sahip olması yetkinin varlığına aykırı, aykırıdır. Zira bu durumda onlardan biri diğerinin rububiyetine mani olur. Allah'ın rububiyetinin birliği ilahlığının birliği için en büyük delildir. Bu sebeple Kur'an'da ilahlığın birliği için en çok rububiyetinin birliği delil getirilmiştir. Yani e, Allah kendisine ibadete çağırırken ne diyor? Sizi yoktan var eden Rabbinize ibadet edin. Yani başkasına ibadet değil, onu terk edin. İbadeti sadece yegane Rabbiniz olan Allah'a tahsis edin. Yani Rabb'i kabul eden bir toplula uluhiyette de ilah olarak da Allah'ı birlemeyi e, emrediyor Allah Azze ve Celle. Çünkü bunun ilahlığın birliğine delaleti doğrudur, açıktır, aklı ve fıtratı ikna edicidir. Ayrıca yeryüzünde yaşayanlar Allah'ın yegane Rab oluşunu kabul etmektedirler. Hatta puta tapanlar bile onun yegane Rab oluşunu itiraf etmekle birlikte ilah olarak birliğini reddediyorlardı. Şöyle derlerdi: "İlahları bir tek ilah mı yaptı?" Saat suresi 5. ayet. "İlahları bir tek ilah mı yaptı?" Yani Rab olarak Allah'ı kabul eden bir toplum bakın Allah'ın ilahlıkta birlenmesine bu şekilde karşı çıkıyordu. Onlar bunu söylerken bir taraftan da yeryüzünü, gökleri ve bunlar arasında var olanları yaratan yegane varlığın Allah olduğunu biliyorlardı. Bütün bunlar onun mülküdür. Rabbimiz peygamberler aracılığıyla insanların fıtratında kabul ettikleri şeyi aslında onlara hatırlatmıştır. Yani ezelde ruhlardan alınan, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sözüne verilen cevap ne orada? Evet sen bizim Rabbimizsin. Ruhlar buna söz veriyor. İşte peygamberlerin bu birinci ahit. insanlar bu birinci ahidi hatırlamadığı halde doğuyor. Peygamberler bu ahdi hatırlatıyor insanlara. Yani insanlar bu birinci ahitten dolayı ne yapıyor? Bir Rabbin varlığını kabul edecek bir fıtratta doğuyor ve kabul ediyor. Rabb Allah'tır. Yani yaratan Allah'tır, öldüren Allah'tır, dirilten Allah'tır, gökten yağmur yağdıran Allah'tır, rızık veren Allah'tır, kainat üzerinde tasarruf sahibi olan Allah'tır diyor. Bunların hepsini kabul ediyor. Fıtrat buna gayet müsait. Ama bunları kabul eden insanlar bir kısmı, büyük çoğunluğu diyelim hatta ne yapmışlar? İlah olarak Allah'ı birlememiş, ona ortak koşmuşlar. İşte peygamberlerde bu ahdi hatırlatmak üzere. Rablerinden aldıkları vahiy ile insanlara geliyorlar. Sizi yoktan var eden, öldendiriyi diriden ölüyü çıkaran Rabbinize ibadeti birleyin. Yani uluhiyeti ilahlı ona has kılın. Başkasına ilahlık vası vermeyin diyerek işte peygamberler bu ahdi hatırlatıyorlar. Buna da biz ikinci ahit diyoruz. Evet. Esasen kullar fıtrat ve akıllarına müracaat etseler, Ondan başka bir ilah olmadığını, bunun imkansızlığını ve batıldığını görürlerdi. Uluhiyet, haniflerin ilgi alanıdır. Burada Esma-i Hüsna söz konusudur. Kulların buradan elde edeceği pay, Allah'ın isim ve sıfatlarının bilmesi oranındadır. Bu itibarla bu manaya delalet eden isim, Allah ismidir. Çünkü en genel isim budur. Bu yüzden isim ve sıfatların hepsi, Allah ismine eklenmektedir. Mesela Allah Rahman'ın isimlerindendir denilmeyip Rahman, Rahim, Aziz, Gaffar, Kahhar Allah'ın isimlerindendir denilir. Yani ismi zat Allah'tır. Rabbimiz de şöyle buyurmuştur. Allah'ın en güzel isimleri vardır. Araf 180 Allah ismi bütün isim ve sıfatların etkisini içinde barındırmaktadır. Allah ismi dışındakilerin etkisi sadece muayyen bir ismi ya da sıfatın etkisi olarak kalmaktadır. Kulun kalbi, kulluk vazifelerinin icrası, Allah'ın tazimi ve zafiyetin hissedilişi yoluyla, Rabbine en üst seviyede sevgi duymak suretiyle ibadetlerini yerine getirerek, uluhiyetin gereğini yerine getirirse, Allah'a dayanmış ve başkalarına müstahni kalmış olur. Böylece kulların en özgürü haline gelir. Yani tek bir ilaha kul olan, esas özgürlüğe kavuşur. Tek bir ilaha kul olmaktan yüksünen birden çok ilaha kul olmak zorunda kalır. İbn-i Kayyum Allah'a Allah yakınlaşmayı temin etmiş ve İslam'da öncelik kazanmış kimseler hakkında şöyle diyor. Onlar hakkında verilen haberler ilginçtir. Onların halini ancak onlarla birlik olanlar bilebilir. Bunlar da ancak ortak miktar kadarını bilebilirler. Onların kalbi marifetullah ile dolmuştur. Allah sevgisi, korkusu, yüceliğinin ikrarı ve murakabesiyle kaplanmıştır. Allah sevgisi onların bütün zerrelerine nüfuz etmiştir. Allah'a duydukları sevgi başkalarını zikretmelerine mani olmuştur. Allah ile kurdukları ünsiyet onları Allah dışında her şeyden uzaklaştırmıştır. Ona duydukları sevgi başkalarına sevgi duymalarını engellemiştir. Onu zikretmeleri başkalarını zikretmelerini gereksiz kılmıştır. Allah korkusu her şeyi Allah'tan dilemeleri, ona müştak olup yalnızca ondan korkmaları, ona dayanmaları, ibadeti sadece ona yapmaları, sükunu onda bulmaları, zafiyetlerinin farkında olmaları ve ellerine teslim olduklarını bilmeleri, Allah dışındaki varlıklara bağlanmalarını engellemiştir. Yarattıklarında nefesleri ilahlarına ve mevlalarına ulaşır. Estağfurullah. Yattıklarında nefesleri ilahlarına ve mevlalarına ulaşır. Allah'ın yüce sıfatlarını ve güzel isimlerini zikrederler. Onun esma ve sıfatlarını müşahede ederler. Kalpleri onların nuruyla aydınlanır ve marifetullah ve muhabbetullah ile boyanır. Marifetullah Allah'ı tanımak, bilmek, muhabbetullah da Allah sevgisi. Cisimleri yataklarında uzanır ama oradan nefret ederler. Kalpleri ise Mevla ve ilahlarına sığınmıştır. Boyunları bükük, huşu içerisinde, ...ve zelil olarak secdeye varırlar. Sadece Rablerine yönelirler. Bu ne şerefli bir secdedir böyle. Allah'a kavuşma gününe kadar başları yerden kalkmaz. Ariflerden birine şöyle denmiştir. Kalp Rabbinin önünde secde eder mi? O da şöyle cevap vermiştir. Elbette. Kalp öyle secde eder ki... ...başı kıyamet gününe kadar yerden kalkmaz. Rabbinin yanında geceleyen... ...Ona yolculuğunda mükevvenatın yani yaratılmışların çölünü geçen... ...tabiat perdesini yırtan evinde... Allah'ın evi ifadesi Enes bin Malik r.a. nakledilen şefaat hadisinde geçmektedir. Rabbinin ziyaret edene kadar hiçbir alamete ve işarete bağlı kalmayan, hükümranlığının izzetine, celalinin azametine, yüceliğine, kemalinde şahit olan, arşının üzerinden kullarının işlerini idare ettiğini ve kulların hallerinin, ihtiyaçlarının ve amellerinin kendisine arz edildiğini bilen, istediğini emrettiğinin farkında olan, emrettiği şeyin mutlaka olduğunu, Allah'ın bizzat kendisinin kayyum olduğunu ve başkalarının O'na bağlı olduğunu hisseden, O'nun kimseye muhtaç olmadığını, bilakis her şeyin O'na muhtaç olduğunu bilen, göklerde olan, yerde olan herkes ihtiyaçları için O'na yalvarır. Bütün bunlar gerçekleştirmek için O, her an yeni tecellilerle iş başındadır. Rahman suresi 29. ayet. Ee, günahları bağışladığını, sıkıntıları giderdiğini, zorda olanı kurtardığını, zayıfa yardım ettiğini, kırılmışı onardığını fakiri zengin kıldığını, öldürdüğünü, dirilttiğini, hidayet verdiğini, dalalete sapıklığa gark ettiğini, birilerini nimetlendirdiğini, diğerlerinden nimetini esirgediğini, kimini aziz kılarken kimini zelil ettiğini, kimini yüceltirken kimini alçattığını bilen kalp ile diğerler arasında nice farklar vardır. Allah böyle bir marifet nasip eylesin kalplerimize. Hmm. Hakikaten, bir insanın dünya sıkıntılarından, dünya endişelerinden kurtulması ancak böyle bir kulluk ile mümkün olur. Yani hayatında başına gelebilecek her türlü musibet, her türlü olumsuzluk ancak Allah'ı birlemek, isim ve sıfatlarında birlemekle mümkündür. Kalbin bundan gafil olmamasıyla ile mümkündür. Çünkü başına ne gelmişse nereden bilecek? Allah'tan bilecek. Yani yükselklere çıkartan da, alçaltan da, öne geçiren de, geri bırakan da Allah'tır. Böyle bir marifete sahip kul hiçbir zaman mahlukatı, insanları ne kınar, ne onlarla arasını bozar, ne düşmanlık eder, kin güder. Yani Allah için e, bu etme hali müstesna olmak üzere söylüyoruz bunu. E, başına gelebilecek şeylerden dolayı ee, ne insanlardan bir istekte, yardım talebinde bulunur ne de e, onları işte olayların müsebbibi olarak görür. Bu çok önemli bir hadise aslında. Mesela e, Peygamber İssatü bir hadisinde şöyle bir dua tavsiye edilmiştir. Musibete uğrayan kimsenin böyle dua etmesi diye. La ilahe illallahü halimül kerim subhanallahi rabbil arşı lazim diye. Musibete uğrayan kulun bunu söylemesi, bunun manasını düşünerek söylemesiyle kendisine fayda verir. Yoksa mücerret zikir sadece Allah'a zikir sevabı kazandırır kendisine. Manasını düşündüğü zaman, La ilahe illallahul Halimül kerim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah, Halim'dir, çok yumuşak, kerim'dir, çok bağışlayan, lütufta bulunandır. Subhanallahi, noksanlardan münezzeh olan Allah, Rabbül Arşıl Azim. Yüce arşın sahibidir. Şimdi, borç sıkıntısına, herhangi bir belaya, herhangi bir kazaya, musibete uğrayan bir kul, bütün bu anlarında sadece Allah'ın e, yagana ilah olduğunu, yagana Rab olduğunu düşünse, harama tevessül etmez. Bunların en başında e, karşılaştığı musibet karşısında göstereceği sabırsızlık halidir. Yakınma. Kullara yakınma ki bu Allah'ı kullara şikayet e, anlamı içerir. E, Vay işte bana şöyle oldu falan bana böyle yaptı filan bana böyle etti. Bu nedir? Bak e, kulun bir nevi Rabbini e, kullara şikayet etmesidir. Peygamber R.S. buyuruyor ki sabır ilk sadmededir. Yani sabır musibetin ilk çarpma anındadır. Yoksa... O musibet geçmiş, sen alışmışsın o musibete. Onu bir türlü kendinden savamayacağını anlamışsın. Ondan sonra göstereceğin bir sabır zaten e, sana bir şey getirmez. O ilk çarpma anında sabrını göstereceksin. Rabbine bir sızlanış, Rabbinden bir şikayet, kullara sızlanma ve Allah'a isyan içerebilecek herhangi bir işe tevessül etmeme. Bu da ancak işte bunun gibi Allah'ı birlemeyi e, kalbe... E, bu şuuru veren, bu hissi veren bu gibi zikirlerle mümkün olur. Ciddi bir borca, borç yükünün altına giren bir kul gerçekten büyük bir sıkıntı içerisindedir. O anda ne yapar? Muahit kul şunu düşünür. Bu Rabbimden gelen bir imtihandır bana. Ben haram yola da sülük etsem, helal yola da sülük etsem eğer Rabbim benden bu belayı kaldırmazsa bunu kaldırmaya benim gücüm yetmez. Eğer Rabbim benden bunu kaldıracaksa, ben hiç olmazsa haram yolu tercih etmemiş olurum. Mesela faiz, kredi çekmenin yolu bugün e, çok caziptir. Bankalar faizli krediler veriyor. Kul böyle bir imtihanda, böyle belam dediğimiz bazı kimselerin e, faiz fetvalarıyla da nefsine bir kılıp bulup ona yönlenirse... İşte bu zaruret falan filan diye kendini bir kandırırsa ne yapar? Haram bir yolla Allah'ın kendisine verdiği musibeti kaldırmak ister. Halbuki bunu e, sabır ile karşılayıp Allah'a isyan etmeyecek şekilde başından telafi etmesi gerekir. Eğer Allah onu kaldırmayacaksa o faize bulaşsa dahi kendisinden kalkmayacaktır o. Nitekim öyle de oluyor. Daha, daha beter durumlara girmiş oluyor. Bu sefer Allah Azze ve Celle'nin o kul hakkında yazdığı kader değişmemekle beraber bak kul günah kazanıyor. Kaderi değişmiyor. Başına gelen şey değişmiyor. Ama işte kalbini muhafazası sayesinde kul sabrıyla sevap kazanıyor. Rızasıyla sevap kazanıyor. Harama tevessül etmemesiyle haram yollar gözün önünde çok cazip bir şekilde dururken bunlardan yüz çevirmesiyle ne yapıyor? Sevap kazanıyor. Yegane ilaha kulluğunu ishar ediyor. İmtihanı başarıyor böylelikle. Kaderinde hiçbir değişme yok bunun. Yani o musibet ne zaman kalkması dilenmişse zaten o zaman kalkacak. Kul bunu tercihte ya haramdan kalkmasını tercih ederek haram bir yola sülük ediyor veyahut da helal. Yani Allah'ın kendisine takdir ettiği e, neyse buna katlanma yolunu tercih ediyor. Birinde günah kazanırken birinde sevap kazanıyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müminin her haline şaşılır. Yani her hali koşa gider buyurması buradan kaynaklanır. Yani burada bak ki mana bu. Başına bela gelse sabreder. Fakirle uğrasa sabreder. Zenginlik, genişlik geldiği zamanda bolluğa kavuştuğu zaman da şükreder diyor. Acaba sabretmek e, ile şükretmek, mesela şükretmek Allah'a şükre, şükürler olsun demek midir? Elhamdülillah demek midir? Bu mu? Bu değil. Her halinin, müminin her halinin gerektirdiği bir takım şeyler var. Mesela zengin kimsenin fakirlere kol kanat germesi. Maddiyatını Allah yolunda harcaması, değerlendirmesi. İşte şükrü budur. Bunun en asgarisi farz olan zekattır. Bunun en asgarisi farz olan zekattır. Zekatını da vermiyorsa o ciddi azaplarla karşılaşacaktır ve dünyada ne kadar malı varsa o malı ahirette boynuna dolanacak. Yılan gibi sokan sokacak onu. Ben senin dünyada biriktirdiğin hazinenim, definenim, e, e, malınım diyecek. Boynuna dolanıp sürekli ısıracak diyor. Dille ne kadar Ha dille şükür e, burada. E, ameli olarak yerine getirilmedikçe şey olmuyor. Tıpkı işte ben Müslümanım deyip de İslam'ın gereklerini yerine getirmeyen kimsenin sözünün ne kadar boş olması gibi. Sabır da böyle. Sabır halinde de kulun Rabbine isyan içeren söz söylemesi dahi e, kendisini günaha sokar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte sabır ilk sadmededir bu yurdu sözün varid olmasa seb olan olay şöyle anlatır kadının birisi bir musibete uğruyor ağlıyor sızlıyor Peygamber sattı o kadını görünce sabret diyor Allah'ın takdirine sabret diyor bu intandır diyor o da git başından sen benim başıma neler geldiğini nereden bileceksin sen benim başıma ne geldiğini biliyor musun?" diyor. Peygamber sen fazla ilişmiyor, ilerliyor. Sonradan kadına diyorlar ki o Allah'ın resulüydü. O öyle mi diyor? Hemen koşuyor. Özür dilerim ey Allah'ın Resulü, tövbe ediyorum diyor. Peygamber Efendimiz de bunun üzerine diyor ki sabır ilk çarpma esnasındadır. Geçti yani senin e, o imtihanı artık sen kaybettin. Artık o geçti diyor Peygamber Efendimiz. Sabır ilk çarpma anında. Gerçekten bunu muhafaza etmek zordur. Gülhan ile benim aramda bir mesele olacak. Gülhan abi bana ağzını geleni söyleyecek. Ben de o anda ne yapmam lazım? Ha, susmam lazım. O bana söyledi diye ben de daha beter şeyler söyledim anda. İyi de canım beni de öfkelendirdi o. İşte bak bu intanın kaybedilişidir. Yoksa sabrın sabretmemekten ne gibi bir ayrıcalığı olabilirdi? Benim Gülhan abiden işte o bana ilk sözlerini söylediği anda karşılık vermişim, arada kızgınlık geçmiş, ondan sonra gitmişim ya Gülhan abi kusura bakma özür dilerim hata ettim falan filan değil. Bu Bak, çok bir şey Allah katında. Bir hadis vardı ya, Hazreti Ebubekir e birisi. Evet. Etmişti. Ee, i̇şte bu misalde Peygambera e setvesen mesela e, birisi geliyor Ebubekir radıyallahu anh'a şetme diyor ağır sözler söylüyor. E, Peygambera e setvesen hiç sesini çıkarmıyor. Devam ediyor adam. Bunun üzerine Ebu Bekir radiyallahu karşılık vermeye başlıyor. Ebu Bekir radiyallahu karşılık verince Peygamber aleyhissalatü vesselam kalkıp gidiyor. Koşuyor yetişiyor. Ey Allah'ın Resulü o adam bana bu kadar laflar söyledi e, fakat ben ona karşılık verince siz kalkıp gittiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sen sustuğun sürece senin yerine melek ne yapıyordu? Karşılık veriyordu ona cevap veriyordu. Fakat sen ona cevap vermeye başlayınca şeytan geldi diyor. Ben de diyor şeytanın bulunduğu yerde bulmak istemem diyor. Şimdi e, bakın bunlar e, bizim her halimizde imtihan üzere olduğumuzu, ister bolluk halleri olsun ister e, darlık halleri olsun her halimizin bir imtihan olduğu e, hakikatin ortaya koyuyor. Yani e, düşünün Peygamber ve Sen buyuruyor ki, kişi, kul, öyle bir söz söyler de Rabbinin rızasına kavuşur. Bu sebeple cennetin ortasına düşer diyor. Ama diyor kul bunu söylerken ucunun nereye varacağını hiç düşünmemiştir bile. Yine ucunun nereye varacağını düşünmeden bir söz söyler de Rabbinin gazabını çeker. Cehennemliklerden olur diyor. Bir söz sebebiyle. Bu sebeple işte Susan Kurtuldu hadisi. Yine ''Siz bana iki bacağınız ile iki dudağınız arasındakine kefil olun, ben de sizin cennete gireceğinize kefil olayım.'' gibi hadisler vardır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ağzına taşlar koyup da söylediklerini iyice tartıp uygun mu değil mi diye kontrolden geçirmeden söylemediği sahih yollar rivayet edilmiştir. Bütün ağzalar, diğer bir hadiste, bütün vücudun bütün azaları dilden şikayetçidirler diyor. Yani dilin hakikaten, bir kimse dilinin amelini amellerinden saymazsa çok şey kaybeder. Söylediği şeyleri umursamazsa, söylediği şeylerin bir gün e, amel defterinde ne şekilde karşısına çıkacağını düşünmezse ağzını salıverir, istediği gibi konuşur. Bunlar basit şeyler değil. Yani kul hakkında bile bakın, bir kul hakkında zanna dayalı bir söz söylemek, sen yarın ahiret gününde okulla hesaplaşmadan başka e, bir şeye geçmemene sebep oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah okulla seni e, helalleşmedikçe, birbirinizle hesabınızı görmedikçe Allah onun hesabını görmeyecek. E şimdi bunu düşünen bir insan, bunun bilincinde olan bir insan rastgele konuşur mu? Evet. İşte bütün... E, bu sayılanlarda bu hakikati yani e, kalbin gafil olmaması bu sebeple kişinin e, mutlaka Allah ile zikir bağını kalbinde muhafaza etmesini gerektiriyor. Kalp Allah'ın zikrinden gafil olursa azalarda o gaflete binaen gafilce hareketlerde bulunuyor. Bunların başında da dil geliyor. Evet... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadisinde şöyle buyuruyor Buhar ve Müslim hadisinde. Allah'ın sağ eli doldur ve verdiği nimetler onun mülkünden hiçbir şey azaltmaz. Gecenin ve gündüzün cömertidir. Mahlukatı yarattığı günden beri onlara nimet verdiği halde mülkünden hiçbir şey azalmamıştır. Diğer elinde ise mizan vardır. Dilediğinden azaltıp dilediğine arttırmaktadır. Evet hadiste böyle buyuruyor. Allah rızıkları taksim eder, nimetlerini bahşeder, kullarından dilediğine sağ eliyle ihsanda bulunur. Diğer elindeki mizan ile kullarından dilediğinin rızkını genişletirken dilediğinden azaltmaktadır. Bu onun adaleti ve hikmeti gereğidir. Burada e, şu hadis ve buna benzer Müslim'de gelen diğer bir hadis var. Allah'ın her iki eli sağdır. Buhari hadisi. Allah'ın her iki eli de sağdır. Müslim'deki bir hadiste bir şimalihi ifadesi geçer. Şimal kelimesi sol anlamına da gelir. Bazıları Allah'ın sol eli olduğunu söylerler bu sebeple. Allah'a sol el nispet edilmez. Halbuki say-ı akide bunu gerektirir. Buradaki şimal kelimesi mutlak anlamda sol anlamına gelmez. Yeminin karşılığı olarak zikredildiği zaman, yemin sağ demek, yeminin karşılığı olarak zikredildiği zaman o Diğer eli anlamına gelir. Buhar'daki rivayette ise her iki eli de sağdır diye geçtiği için biz her iki elinde sağ olarak kabul etmek zorundayız. Şayet yesar deseydi, bir yesarihi deseydi o zaman Allah'ın sol elinden bahsetmek belki mümkün olabilirdi. Ama e, Naslar'da Allah'ın her iki eli de sağdır diye sabit olmuştur. E, şimal kelimesi de bu şekilde. Şuradaki tercüme çok yerinde bir tercüme yani. Diğer eli ifadesi. Şimal diğer anlamında kullanılmıştır burada. Aziz ve hakim olan ondan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin işlerini tek başına idare eder. Kapsında izin alınacak bekçileri, koruma görevlileri, veziri, yardımcısı, aracılık yapacak arkadaşı, kullarının ihtiyaçlarını bilebilecek vekili, idaresinde ona yardımcı olacak birisi bulunmamaktadır. Bilakis ilmi, kudreti ve rahmetiyle her yeri kuşatmıştır. İhtiyaçların fazlalığı onun cömertliğini artırır. Bir şeyle meşgul olmak başka şeyle meşguliyetini engellemez. Taleplerin çokluğu onu hata yapmasına sebep olmaz. Israrcılardan sıkılmaz. Başından sonuna bütün insanlık ve cin taifesi bir araya gelip istekte bulunsa Rabbimiz onların her birine dilediğini verebilir. Bu onun mülkünü noksanlaştırmaz. Denize dalan iğne denizden ne alabilirse Allah'ın mülkünden de hiçbir şey eksilmez. Yine başından sonra bütün insanlık ve cin tayfesi en muttaki, en takva sahibi kalbe sahip olsalar bu da onun mülküne herhangi bir katkı sağlamaz. O ganidir, cevvattır, macittir, vermesi de azabı da sadece bir sözüne bakar. Yasin 82. ayetinde bir şey dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir, hemen verir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da Müslim'in İbn-i ve Ahmet'in rivayet etti hadiste. Allah uyumaz, uyuması da gerekmez. Mizanı isterse alçaltır, isterse artırır. Gece yapılan ameller gün doğmadan evvel, gündüz yapılan amellerde hava kararmadan evvel ona arz edilir. Onun örtüsü nurdur. Bunu açsa onu gören herkes yanıp kül olur buyurmuştur.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 İbrahim suresi 10. ayet. Rahman ve Rahim olan ondan başka ilah yoktur. Allah'ın isim ve sıfatları kulun kalbine yerleşince artık başkasının zikri ve sevgisi o kalpten uzaklaşır. Artık kul bütün kalbi, ruhu ve cesediyle Rabbinin sevgisiyle dolar. Böylece Rabbi onun işten kulağı, gören gözü, kuvveti olur. Artık kulun yürümesi de Rabbi ile olur. Peygamber Efendimiz bunu şu hadiste yazıyor. E, hadis hadiste haber vermiştir. Allah'ın kullarına, velilerine, düşmanlık edenlere ben harp ilan ederim diyor Kudsi hadiste. Kul kendisine farz kıldığım şeylerle bana yaklaştığı kadar başka hiçbir şeyle yaklaşamaz. Nafilelerle de bana yakınlığını arttırır. Öyle ki onun gören gözü, işten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diye devam ediyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü verdiği bu habere binaen ee, anlatılmak istenen bu. Gönül perdesi kalın, tabiatı sert ve akıl kıt olan bunları anlamaktan uzaktır. Onun itaat ve hulul gibi Rabbimize uygun olmayan düşüncelere dalması da muhtemeldir. Mesela bu gibi hadislerden işte gören gözü, işte kulağı olurum gibi rivayetleri böyle vahdedi vücuda itata hulule delil getirirler. Yahut da manayı anlamayıp tahrife dalar. Kur'an'da şöyle buyrulur. Yahut o kafirlerin duygu, düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de koyu bulut. Üst üste binmiş karanlıklar. İçinde bulunan insan elini uzatsa neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz. Nur suresi 40. ayet. Et tuhfetül mekkiye adlı eserde Hadisin anlamını ve onu tahrif edenlere verilecek e, cevapları zikrettim diyor müellif. Kalp bu mertebelere ulaşınca meseli âlâ için arş haline gelir. En yüce örnek için, en yüce misal için arş haline gelir. Allah'ın kendisinin, sevgisinin, azametinin, celalinin ve yüceliğinin biline, bilineceği bir arş olur. Allahu alem buralar hala e, İbni Kayım'ın ifadeleri olsa gerekir. Bu kalpte Allah'tan gayrısı yer bulamaz. Bu kalp başkasıyla tatmin de olamaz. Kalbi böyle olanlar mükevvenatı aşıp arşın altında secdeye varırlar. Halbuki bu sırada bedenleri yataklarındadır. Ebu Derda radiyallahu anh şöyle der, Mümin uyuduğu zaman ruhu yükselip arşın altında secdeye varır. Eğer temiz ise secde etmesine izin verilir. Cünüp ise izin verilmez. Muhtemelen Peygamber aleyhissalatü vesselamın cünüp iken yatmak isteyen bir kimsenin Abdest almasını emretmesinin sırrı da budur. Buhari ve Müslim'de e, geliyor cünüp olarak uymak isteyen kimse abdest alıp da öyle uysun diye. Bu abdest iki görüşten birine göre vacip diğerine göre müekket müsteap'tır. Zira abdest bazı açılardan cünüplüğü ortadan kaldırmaktadır. Ahmet bin Hanbel ve Said bin Mansur sahabenin cünüp iken mescidde oturmak isterlerse abdest aldıklarını rivayet etmiştir. Said bin Mansur'un sünninde gelir bu. İmam Ahmet bin Hanbel ve başka alimler de bu görüştedir. Aslında cünüp kişi mescide giremez. Ancak abdest mescitlerde oturmaya ve Allah'ın huzurunda secde etmeye mani olan mutlak cünüplüğü ortadan kaldırır. Bu meseleyi düşün ve anla da sahabenin ne kadar fakih olduklarını fark et. Muteakirin ulemasından kulların en hayırlı nesil olan sahabenin ilim mertebesine varan kimse tanıyor musun? İşte bu Allah'ın dilediğine bahşettiği fazladır. Bu kalp uyandığı zaman himmetiyle, sevgisiyle, şevkle Allah'a müştak, muhtaç ve talip olarak yükselir. Tıpkı sevgilisinin sevgisinde kaybolmuş kimse gibi olur. Artık bu sevgiden kaçışı mümkün değildir. Nefese, yemeğe ve suya ihtiyacından daha fazla Allah'a ihtiyaç duyar. Uyuyunca bu duygusu kaybolur, uyanınca yeniden avdet eder. Sevgilisi uyumadan önce son, uyandıktan sonra ilk düşüncesidir. Aşıklardan biri şöyle demiştir. Sen uykuya dalmadan önce son, uyanışımda ilk düşündüğümsün. Bu aşık, muhabbetin mahiyet ve şartlarını oldukça fasih bir şekilde ortaya koymuştur. Bir kulun diğerini sevmesinde durum buysa, en yüce sevgiliye duyulan sevgiyi varın siz düşünün. Bu hali yaşamayan ve bunu tasdik etmeyen kalbe yazıklar olsun. Dünya ve ahiretin güzellikleri o kalbe ne kadar da uzaktır. Kişi uyanınca hemen kalbe sevgilisinin zikri, ona gitme arzusu, onun sevgisini hissetme duygusu ve ondan yardım alma güdüsü gelir. Kendisinin nefsiyle baş başa bırakmamasını ister. Zira kişinin nefsine havale edilmesi kayboluşa, acziyete, günaha ve hatalara düşmesi demektir. Bilakis kendisine fayda, zarar, hayat, ölüm ve tekrar diriliş bahşedemeyecek halde bulunan bir çocuğun sorumluluğunu yüklenir. Onun sorumluluğunu yüklenir gibi onun sorumluluğunu Allah'a yüklensin ister. Allah'ın yüklenmesini ister. Bizi öldürdükten sonra tekrar diliten ve mahşer günü haşrolunu pozuruna çıkaracağım, çıkacağımız Rabbimize hamd ile güne başlar. Ölümün kardeşi olan uykudan sonra uyanışın ne büyük bir nimet olduğunu düşünür. Gece boyunca binbir çeşit akla hayale gelmeyecek belalardan kendisini kurtararak sağ salim sabaha çıkardığı için Rabbine şükreder. Bu belalar karşısında ins ve cinnin şeytanları da bulunmaktadır. Çünkü onlar kul uyuyunca... Kulun ruhuyla karşılaşıp onu helak etmek isterler. Eğer Allah onları engellemese, ruh şeytanlardan kurtulup nasıl selamete erecek ki? Yani basit bir karabasan olayını düşünün. Bir türlü uyanamıyorsun. Uyandığını zannediyorsun, uyanamıyorsun. Onun sıkıntısı bile kalbi e, etkilemeye yetiyor. Ruh kendisiyle aynı cinslerin olduğu için nice kötü ruhlarla ilişki içine girdiğinden, bunların yaydığı tehlikelerle, Korkularla, ezalarla, sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. İnsanların bir kısmı ruhlarının inceliği ve letafeti sebebiyle bu tehlikelerden haberdar olabilmektedir. Bunlar uyandıkları zaman ruhsal açıdan korku, endişe, sızı duymakta. Hatta bazen bu hal bedenlerine dahi sirayet etmektedir. Yani böyle titreyerek uyandığımız herhalde hepimiz şahit olmuşuzdur. Vücuda böyle bir titreme, sanki deprem oluyormuş gibi bir dengesizlik hali. Bazı insanların ise ruhları bunları hissedemeyecek kadar kaba ve hissizdir. Böylesi ruhlar yaralı ve hastadır. Uyku halinde iyice hissizleşmektedirler. Kişi gece uyuduğu zaman hissi kaybolur, ilmi yok olur, duymaz ve görmez hale gelir. Bu haldeyken acaba onu kim korumaktadır? Uyuyan kişiye yaklaşan belaları kim defetmektedir? İşte Rabbimiz bunu da nimetler arasında addedip Kur'an'da bizlere şöyle... Hitap etmiştir. De ki, Geceleyin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı o Rahman'dan başka sizi kim koruyabilir? Ama bunu bilip kendisine yönelecekleri yerde onlar Rab'lerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Enbiya 42. Eğer kul bunları, bütün bunları düşünüp Elhamdülillah derse, bunları bilmeden, hamdeden kimseden daha güzel ve beli bir şekilde hamdetmiş etmiş olur. Yani, Gafletle elhamdülillah diyen bir kimseyle Rabbinin nimetlerini düşünüp elhamdülillah diyen kimse arasında elbette fark vardır. Bu sebeple duasının sonunda mahşer günü haşrolunup huzuruna çıkışımız haktır der. Daha sonra şöyle devam eder. Ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk de onun, hamd de onundur. O her şeye kadirdir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd yalnızca ona mahsustur. Ondan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür güçte, kudrette onundur. Daha sonra dua ve tazarruda, yakarmada bulunur. Kalkıp abdest alır, namaz kılar. Namaz kılarken sevgilisinin huzurunda durduğunu hisseder ve onun yanında aciziyetinin farkında olur. Başkaları uyurken kendisini uyandıran, başkalarını reddederken kendisini kendisinin ziyaretine izin veren, başkalarını mahrum bırakırken kendisini buna hazır hale getiren Rabbinin bu nimetini en büyük nimetlerden sayar. Yani bütün bunları da yaparken kendinden bilmez. Rabbinin kendisine bir lütfu olduğunu bilir. Böylelikle e, amelinden dolayı ne yapmaz? Kendinde bir benlik hissetmez. Öyleleri var ki ben seyyidim diyor. Sanki seyitliği kendi çalışmasıyla, kendi kazanmasıyla elde etmiş gibi. Sen bu işte nerede var? Yani hayırlı bir iş yaptığında mı seyyidi oldun? İşte onun bu övülmesi bile e, kendisine günah olarak yeter. Aynı şekilde biz eğer hayırlı amellere muvaffak kıl, kılınıyorsak, bu da Allah'ın bize bir lütfudur. E, ona hamd etmemiz gerekir. Bu hamd etmemiz bile, yani bunun farkına varıp Allah'a hamd etmemiz bile başka bir şükre, başka bir hamde muhtaçtır. Yani biz ne kadar hamd etsek Allah'a bir türlü sena edemeyiz, ona hakkıyla hamd etmiş olamayız. Bu mümkün değildir kul için. Allah kuluna bağışla bulunursa ancak lütfuyla bağışla bulunur. Allah kulunu cennetine koyarsa ancak lütfuyla cennetine koyar. Hiçbir kul ben kendi amelimle cennetlik oldum diyemez. Evet. Kul böylece Allah'a duyduğu sevgisini artırır. Rahatlığın, kalbinin yaşamasının, ruhunun cennetinin, nimetlerin, lezzetlerin ve mutluluğun bu namazlarda olduğunu fark eder. Gecenin... Uzamasını ister ve fecrin doğuşunu gözler. Sevgilisine kavuşmayı arzulayan aşık gibidir. Rahman ve aziz olan Allah'a aşık olan nasıl sevgilisini överse o da Mevlasına övgüler dizer. Bütün ayetlere hakkını vererek Rabbine münacatta bulunur. Kalbinden muhabbet, sevgi, esma ve sıfatlarla ilgili ayetleri geçer. Kullarına verdiği nimetleri anlatan ayetleri düşünür. Reca yani ümit. Rahmet, ihsan ve mağfiret ayetleri yolunu aydınlatır. Korku, adalet, intikam ve başkalarına meyledip ondan yüz çevirenlere gazabından bahseden ayetler ise tedirgin eder. Bunları düşün ve anla. Yardım dinlenecek yegane varlık Allah'tır. Güç de onun, kuvvet de onundur. Zaman nasıl akıp gidiyor, ömür bir çırpıda geçiyor. Kalp bunlardan bir koku alamadığı için mahcup kalıyor. Kişi dünyaya nasıl gelmişse öyle de ölüp gidiyor. Dünyadaki en lezzetli şeyleri tatmıyor, hatta hayvanlar gibi yaşıyor. İflas edip dünyadan göç ediyor. Hayatı acziyet, ölümü sıkıntı, haşredilişi tasadır. Allah'ım hant sanadır ve dilekler sana arz edilir. Yardım ancak senden dilenir. Yalnızca sana güvenilir. Güç de senin, kuvvet de. Bu büyük bir saadet kapısıdır. Hatta mutluluğun en büyük sebebidir. Allah'ın esma ve sıfatlarının gereğiyle ibadet etmek gerekir. Rabbimizi bunlarla birlikte sevmek icap eder. Onlar vesile kılınarak dua edilmelidir. Yani esma-ül hüsna vesile edilerek. Kur'an ve sünnette yer alan duaların hepsi Rahman'a yakınlaşmak için esma ve sıfatları tevessül etmektedir. Evet. Esma ve sıfatlarla Allah'a e, taabbut, ibadet etme konusu da böyleydi. E, Allah izin verirse rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi gibi konularda ileride devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha ve ve etûbü ve salatu ala ve ala ve sahbihi veslem Soru sormak isteyen kardeşimiz varsa ben bir tane şey soracaktım hocam. Eğer hadis-i şeriflerde mesela biri bir ve kendimiz için bir fetva arıyoruz. Sahihini bulamadık. Zayıf da ona yakın bir hadis var. Vallahi amel edilir. Zayıf hadisle amel edilmez. İşte edilmez de. Yani o fetva veyahut da işte kendimize bir mesela yönelik olarak şey veririm. Hüklü Maziye da Davut'ta Hazreti Ali Radyo'luğa atan. Şimdi e, bir meselede sahih hadis bulamadıysan kütübüste de geçen bir hadisle e, amel edersin. Zayıf hadisle amel edersin. Yani Ama e, o konuda sayı neyse, sayı olan neyse onu araştırmakla mükellefsin. Yani, yani onu söylemiştim. Yani, yani amel edilir, bunlara ne kadar? Tabii. Zaruret hasıl olmuşsa, yani mecbur kalmışsan, e, acil bir şeyse bu, o, öyle. Yoksa e, zayıf hadis bu manada e, başkalarının şahsi görüşünden daha... Eftal. Tabii biz kütübü hadisler için söylüyoruz bunu. Uydurma hadisler için söylemiyoruz. Olabilir, Çok yani. zayıf olan vahiy derecede zayıf hadisler için söylemiyoruz bunu. Veya sayı hadislerle çelişen zayıf hadisler hakkında söylemiyoruz. Zayıf hadisle amel etmenin e, ha. şartları bunlardır zaten. Kur'an ve sayı sünnette çelişmemesi, ne? dinde olmayan bir şeyi ortaya koymaması, helal haram e, tayin etmemesi, zayıf hadis rivayet edilirken onun zayıf olduğunun bilinmesi, bildirilmesi bunlar şartlarıdır. Mesela fezayla amalde zayıf hadislerle amel edilir diyen alimler bunu kastetmişlerdir. Misal duha namazı, kuşluk namazı sayı hadislerde sabittir. Sayı hadislerde olmasaydı duha namazını zayıf hadislere dayanarak kılamazdın. Bu meşru değildir. Tıpkı tesbih namazı sayı hadislerde gelmemiştir. Hiçbir tane sahih rivayeti tariki yoktur tesbih namazın. Bu sebeple tesbih namazı kılmak, zayıf hadislere dayanıp tesbih namazı kılmak bidattir, haramdır. Allah'a yakınlaşmak isteyim derken haram işlemiş olur, Allah'tan uzaklığını artırır tesbih namazı kılan. Ama tesbih namazı veyahut da herhangi bir namaz sahih hadisle sabit olmuş da, onun faziletini anlatan bir rivayet zayıf olarak gelmişse, onu anlatmakta, rivayet etmekte, zayıf olduğunu belirterek rivayet etmekte bir sakınca yok. Yani mevcut olmayan bir şeyi zayıf hadis koymaz. Ama mevcut olanın faziletinden bahsediyorsa onu rivayet etmekte bir sakınca yok. Mesela duha namazını kılana, kuşuk namazını kılana şöyle şöyle sahip vardır diyor. Bunu rivayet etmende bir sakınca yok. sayı hadislerle çelişmediği sürece. Mesela işte de, atıyorum. işte mudal diye yazmış. Evet. Yani, sana çıkartan şeyde. Altında da bir sürü e, görüşler nakletmiş. Mesela işte şöyle şöyle böyle böyle güzel değil. İşte biz de onu sahin araştırdık, bulamadık. Yani elimizde olay imkanlı olan. Oradaki o hadis... Bulamadığın e, zaman bilene soracaksın. Bilende e, yani misal yani bulamazsak. Oradaki hadiste bizim mesela o günkü şeyimize uyuyor. Duymak istediğine uyuyor yani sen? Ha, mesela... O da olur. öyle değil mi hocam? Duymak istediğin yani sen olmasını istediğin ha, işte şeye yani. uygun oluyorsa o zaman... Nefsin o zaman hareket etmiş olmaz mı? Yani, zan amel etmiş olur. Yani, senin düzenin bir şekilde. Yani Sonra dinde, ben... e, dinden olan bir şeyde e, kesinlikle zayıf hadise ihtiyaç yoktur. Ulan Eğer mı? dinle ilgili bir şeyse onun hakkında ya ayet ya sayı hadis vardır. Eğer ayet ve hadiste yoksa onun dinle ilgisi yoktur. Dinle ilgisi yoktur deyip de yani Ayet veya sayı hadislerle geçmeyen şeyler iki şeyden birisidir. Ya dünya işidir, ya ahiret işidir. Yani ya ibadetlerle alakalıdır ya da eşya ile alakalıdır. Eşyada asıl ibahadır. Ee, ibadetlerde asıl ise hürmettir. Bu kaydıyla hareket ettiğin zaman, bu iki kaydede ayetlerle ve hadislerle sabittir her iki kaydede. Ee, Eşyada asıl ibahadır derken, ibadetle alakalı olmayan, ahiretle alakalı olmayan, dinle alakalı olmayan meselelerde e, onun haramlığına, yasaklığına delil olmadığı sürece onda esas olan helallik serbestiktir. Yani e, işte mesela araba, uçak gibi şeyler, bunlar hakkında ayet ve hadis yok. Bu dünya ile ilgili bir şey olduğu için bir kimse tutup ayet ve hadisten bu haramdır diye bir delil getirmediği sürece e, bunlara kimse haram diyemez. Eşyada asıl ibaha olması böyle. E, mübah olması yani ne haram ne helal mübah. İbaha bu anlamda. E, eş, ibadette asıl hürmettir ifadesi ise şayet Allah'a yakınlaşmakla, ibadetle, dinle alakalı bir mevzuysa ondan uzak duracaksın. Onda asıl olan haramlıktır. Onu meşru kılan sahih bir delil olmadığı sürece o yapılmaz yerine getirilmez. Bu ikisini ayırt etmek lazım. Yani bu iki kaydeyi bildiğin zaman e, zaten zayıf hadislerle hiçbir alakan olamaz. İşte yani, mesela ben e, teminde sözü geçti. Esmaül Hüsna isimler işte Tirmizli'le şeyde geçiyor. Ben onun önceden sahip biliyordum. Güzel de sıralanmış diye. Evet, sahip değil onlar. İşte zayıf ama e, isimler aynı tutuyor. Yani nasıl aynı tutuyor? Yani Esmaül Hüsna'daki isimler toplanmıyor. İsmail Hüsna'nın e, ne olduğunu nereden biliyorsun? İsmail Hüsna işte bu gösterildiği için bize sen öyle şey yapın. Şimdi bak. İsmail Hüsna diye işte Allah'ın 99 ismi diye bir şey yok. Yani sınırlı olarak yok da. Yani Allah'ın 99 ismi şunlardır diyebileceğim bir rivayet yok elinde. Diğer rivayetlerde toplanmıyor. Yok, yani sen onları Allah'ın 99 ismi şunlardır diye sayamazsın. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bak Allah'ın e, isimlerinden bazıları nasıl zikredilmiş? el Melikül kuddüsü selamül müminül müheymin diyor. Evet. Devamında ne diyor? Evet. Sübhanallah-i emma yuşukun huvallahu'l-khali'gul-bari'ul-musavvir lehul-esmâül-hüsnâ. Bütün güzel isimler onundur diyor. Evet, yani onun güzel isimleri vardır diyor. olmadan diyorum ben. He, 99 ismi diye bir şey geçmiyor. Yani 99 diye de, Yani Allah'ın 99 ismi vardır diye, Esmer Hüsna'sı vardır diye hadis sahih buhar ve müslümde. Ama bunların tek tek sayıldığı bir rivayet sahih değil. Bunları ezberleyen. He. He. Şayet öyle olsaydı, bak, Tirmiz'deki rivayeti alır adam, okor, hap cennettiksin. Yok, onun şeylerle amel ederek yani, amel ederek işte ilk önce o isimlerin bir tayin edilmesi yani bu 99 isimle amel etmesi için bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i amel etmesi lazım. Sahi sünnetle amel etmesi lazım. Kitap ve sünnetle amel eden bir kimse Esmaül Hüsna'yla amel etmiş olur. E, e, öyle yani olur. Şey yani. yani burada kastedilen odur. Peygamber-i vesam ve İslam da işte dememiştir. Yani şu şu isimleri sayın veya da şu isimlerle uygun hareket edin diye bir yol göstermemiştir. Yani tek tek bu isimleri saymamıştır. Dolaylısın. Ama kitap ve sünnetle amel etmesi bir insanın yani delilleriyle araştırarak Aynen. hadislerle amel eden bir insan zaten bu isimlerle ister istemez amel etmiş olacaktır. Onlarla kulluk etmiş olacaktır. Aynen. Mesela biz şurada bugünkü konuyu işlerken ne dedik? Bir kimse bunların bilincinde olarak amel etmek durumunda e, o mertebeye nail olur. Yani gafletle amel eden yani gafilce namaz kılan sırf işte günde beş vakit e, farz kılmazsan bir rekatını şey, bir vaktini terk edersen kafir olurum korkusuyla kılan ayrı bir de o namazın Rabbi ile buluşma Rabbine e, zilletini sergileyip e, onun ihsanına muhtaçlığını e, dile getirme babında kalbinin hazırlığıyla kılanı bir düşünün yani arasındaki farkları. Esma'yla ile hareket eden hangisi burada şimdi? İşte bizde nakşibendi derken bir hocanın oğlu bu isimleri ezberlemeye uğraşıyordu. Sürekli geliyordu sürekli takılıyordu bir yerde. Ben de havaya taktım. Ben dedim ezberleyim hani çeneklik oluyoruz diye. <gülüyor> Dediğim gibi. Onları işte, i̇şte seyrendi, veren... insanlar e, meselenin bu yönüyle şey yapıyorlar. Mesela Allah'ı zikretmek e, deyince ne yapıyorlar? Allah Allah hay hay Hayyul gayyum, hayyul gayyum diyerek e, zikrediyor sufiler. Böylelikle işte Allah'ı zikredenlerden olduklarını zannediyorlar. Allah'ı zikretmek bu değil. Bir insanın hayatını kuşatır Allah'ı zikir. Kalbin zikretmesidir Allah'ı zikretmek. Şu mecliste e, Allah'ın emirlerinin yasaklarının tevhidinden bahsedilmesi Allah'ın en büyük zikridir. Biz de o şekilde biliyorduk. E, hadis nedir bilmiyorduk hadis. Ama 99 isim ayetlerde sahih hadis, sahih hadislerde var değil mi? Hangi hadisler? Ama hepsi bir arada geçmiş bir hadis yok yani. Yok. Şimdi dedikleri o şeyde tabelada yazıldaki 99 tanesi parça parça olsa Kur'an'da ösünün evet. hadislerde var demek. Bak onlar müdreç. Bunların e, Esma-ül Hüsna'dan var. olduğu bile sen diyemezsin yani bu 99 isim Allah'ın Esma-ül Hüsna'sıdır da diyemezsin. Çünkü içerisinde türetilmiş isimler var. Evet. Yani e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından tayin edilmiş isimler değil onlar. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Yani halk arasında meşhur Esma-ül Hüsna diye işte o dediğin tablolarda falan yayılı olan, yani bunlardan uzak durmak lazım. Bizim o kitapta 99 isim var ya. Yani, i̇şte zayıf rivayete dayanıyor. Tabi türetilmiş isimler var orada. Onlar e, onlar içerisinde mesela Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah'ın isimleri geçiyor. Onları e, işte duanda Mesela az önce okuduğum ayetlerde Ya Musavvir, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Mütekebbir gibi isimler. E bak Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler Allah Azze ve Celle'nin. Bunlar sabit. Veya az önce hadiste okuduğumuz gibi yasittir, Ey Örten, Kusurları Örten gibi isimler. Yani o sizdeki kitapta e, alimlerin Kur'an-ı Kerim ve sünnetten çıkardığı isimler söz konusu. Mesela ben e, Gazali'nin bir esma Hüsna kitabı vardı, Maksadül Esna diye. E, ona okumuştum. Orada e, kitap ve sahih sünnette geçmediği halde Allah'a izafe edilen isimler vardı. Ramazan gibi. Hatta orada e, şöyle bir fetva nakletmişti Gazali. Ramazan geldi, Ramazan gitti demek de caiz değildir. Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerindendir diyor. Ramazan isminin Allah'ın isimlerinden olduğunu neyle ispatlıyoruz? Yani zayıf rivayetlerden de bu konuda çekinmek lazım. Bu sebeple Esma-ül Hüsna'nın o 99 ismin sayıldığı Tirmiz ve İbn-i Mace'deki rivayeti hiç dikkate almayacaksın Allah'ın isimlerini tayin ederken. Çünkü bu zayıf bir rivayet. Diğer sayı hadislerde gelenlere bakacaksın. <gülüyor> Başka soru yok galiba.